Türk Perşembe Yayın yönetmenimiz Ömer Pekin, Babalar günü nedeniyle canlı yayında sadece kızı Yağmur Dilara'ya konuştu. Hoş bulduk kızım, ee, hoş bulduk. Gel, yani, ne kızı baba ya? Ben sunucuyum. Benden arabayla olma böyle. Ee, hoş bulduk Yağmur Dilara e, e, hanım. <gülüyor> Birinci sorum şu. Yusuf Bey'i daha çok seviyorsun, benim daha çok seviyorsun. Ee, e, kızım, tabii ki yani... Sayın Şabak, kimi daha çok seviyorsun? Tabii ki ikinizi de seviyorum. Kızım, e, Dilara, Yağmur... E, bunu da nereden çıkardın e, Yağmur? He? O zaman niye eve gideceğin? Sen ben kucağına alıyorsun da beni almıyorsun. Ama kızım o daha küçük. Kendi yemeğini bile yiyemiyor daha sonra konuşamıyor. Bize ihtiyacı var. Sen onun ablasısın. Ablalar kardeşlerini kıskanmaz değil mi? Değil mi kızım? Bir dakika bir dakika telefonum çalıyor. Efendim? Hadi ben seni ararım. Görüşürüz. Ömer Bey gelelim size. Biliyorsunuz bugün babalar günü. Sorum şu. Söyle bakalım babalar gününde bana ne alacaksın? Ee, babalar gününde çocuklar babalarına hediye alır kızım. Babalar çocuklarına değil. Yuh yani baba. Para verdiğim mi vardı hediye alalım? Kızım o nasıl laf? Ben her sabah işe çıkarken sana harçlığını bırakmıyor muyum? Harçlık bırakmış. bıraktığı parayla... ...bir çift çorap bile alamıyor be. <Gülüyor> Bu sözümü de altlara... ...tekli verelim. Hay bene biraz heyecan gelsin. Yuh Ömer Pekin'e. Koskoca Ömer Pekin evine harçlık bırakmıyor. Evdekiler bir dilim ekmeğe muhtaç. Şöhret olmuşsun ama... ...aileni unutmuşsun. Yazıklar olsun Ömer Pekin. Unutma ki ölüm de var. <Gülüyor> ya... Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunlar nasıl laflar? Ee, kızım, hediye önemli değil. Önemli olan sevgi, saygı, kardeşlik, barış. Bu laflara karnınız tok. Hediye almazsan, annemden dert yediği herkese anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> oh ya, kızım, neler söylüyorsun? Ne daya? Tamam, birkaç sefer böyle tokat yedik ama onlar her ailede olur. Yağmur'um, Dilara'm, şok, şok, şok. Ömer Pekin karısından dayak yedi. İşte çocuktan al haberi. <gülüyor> Neyse ya tuttu sende. Üf diğer sonuna geçiyorum şimdi. Malum çocuklar kalelerini aldı. Zayıf Allah çocukların anne ve babası da ne tavsiye ediyorsun? Ee, çok önemli bir soru sordun kızım. Ee, aferin seninle gurur duyuyorum. Tam bir araştırmacı, sorgulamacı, radyocu kızı. Aferin sana. <gülüyor> Ee, tabii öncelikle anne ve babalar sakin olmalı ee, kendilerinin de bir zamanlar çocuk olduğunu unutmamalılar ee, olsun önemli değil sen bizim için çok önemlisin ee, seneye daha iyi olur ee, deyip onlara böyle moral verip sevecen bir şekilde gönüllerini almalılar kızım yani yağmur dilara Bu arada dinleyiciler, e, kızım da anaokulundan e, bu sene mezun olduğu e, yoğun programım nedeniyle karnesini görememiştim. E, şimdi canlı yayında ilk defa sizin huzurunuzda karnesini görmüş olacağım. Kızım, nerede karnen getir bakayım görsün amcalar, teyzeler, Ömer Pekin'in o müthiş kızının o müthiş karnesini. Hadi bakayım. İşte baba, kahraman bak. Bu ne be? Dilara. Bu ne kız? Bu ne biçim karne? Yani yuh yani ya ya yuh be kızım be yuh vallahi yuh billahi yuh ya anaokuluna giden bir kızım bu kadar zayıf mı olur Dilara He? yazıklar olsun sana verdiğim bebeklere be. ya sen ne biçim babası ya az önce ne şimdi ne diyorsun vallahi şuraya yazıyorum Dilara seneye ilk okula başlayacan senden istediğim bir tek şey var başka bir şey istemiyorum başarılı bir öğrenci olup Okulun en yüksek notlarını sen alacaksın yoksa külahları değişiriz kızım. Aha buraya yazıyorum külahları değişiriz. Nedenmiş mi Çalıştın an? de en yüksek başta sen mi alıyorsun? Allah Allah. Kızım ne oldu sana yavrum böyle ters ters cevaplar. Niye böyle abuk subuk konuşuyorsun? Dilara kızım. Kızım. Di Annesi ne oldu bu kıza? Annesi Anne. Annesi ne oldu? Annesi. Anne. Burası karne. Aman Allah'ın. Burası. Burası karne. Annesi. Baba baba karne ağzı uyuyor. Bak karne mi aldım baba baba. Kızım? Sen ha? Bak karne mi aldım hepsi pek iyi. Oh be rüyaymış ya. Kızım bakayım karnene. Aferin kızıma ya. Hepsi pekiymiş be. Baba ne oldu niye böyle terledin? Çok kötü bir rüya gördüm kızım. hiç sorma. Baba babalar günü kutlu olsun. Bana ne hediye alacaksın? <gülüyor> Perişan FM Perişan FM Türk erdiyorlar Türk erdiyorlar Türk erdiyorlar Perişan FM. Türkiye Radyoları. Türkiye Radyoları. Perişan FM. Perşembe FM her gün 7 10 15 20 ve 24 saatlerinde dünya Radyo'da. Öh dinleyiciler. baş dünya, dünya konferansı Perşembe